Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri, 94.9 Açık Radyo'da Kamusla Güreş'teyiz. Mer ben Evrim Demirören. Ben Kerem Doğan. Ee, bu hafta kitap programımıza devam ediyoruz. Kitap dördüncü haftasında. Evet, kitap dördüncü haftasındayız. Bu arada kamusla güreş.gmail.com, kamusla güreş Twitter adreslerimizi de hani belirtelim. Hı hı. Bundan önceki programlarda kitapla ilgili neler yapmıştık? Kitapla öyle başladık. Kitap nedir? E, yazar kimdir? Yazma biçimleri, okur kimdir? Okuma biçimleri neden okunur, nasıl okunur? Kitaba, yazara, okura baktık. Bu haftada Kamus'la güreşte matbaa, yayıncılık, kütüphane, sahaflar bir meta olarak kitabı ele alalım dedik. Evet, doğru. Hı hı. Ama işte tabii bu 25 dakikalık bir programda ne kadar... ...sıkıştırabilirsek o kadar sıkıştıracağız... ...bu hafta bu arada Didem'cimiz yok... Didem yok. <gülüyor> ...Ekti bizi bu hafta... Hı hı. O, ...ama bize notlarını gönderdi... ...ara ara Didem'den... <gülüyor> e, ...bilgileri aktarmaya devam edeceğiz... ...şimdi matbaanın... E, ...bir gün önce kelime anlamlarına hı hı. baktım ben... Hı hı. E, ...Nişanyan e, sözlüğe baktım... E, ...Arapça kökeninden geliyor... ...tab etme e, yeri anlamında... Hı hı. E, Burada tab damga basma e, damga anlamı geliyor A, damga basma ve damga anlamı geliyor ikinci anlam olarak da, da karakter ve doğa anlamına geliyor e, Arapçada e, fenike dilinde de e, sikke ve para anlamını ihtiva hı -hı. ediyor bir de akatçada tabu batma ve basma anlamları içeriyor hı -hı. Bunlar var bende bilgi olarak bir de Didem'den bir alıntı vardı galiba şeytanın sözlüğünde şey, şeytanın sözlüğünde yay, e, yay, yayınlamak edebiyat dünyasında eleştirmenle oynanan uzun eşeğin kurucu öyesi olmak şeklinde oldukça eleştirel bir e, bakış açısı var. Şeytanın Biraz matbaa tarihine mi? bakalım. Dünyada ve e, Türkiye'de matbaa tarihi deyince hani bizim aklımıza neler geliyor, neler varmış? Şimdi de matbaayı Gutenberg bulmuştur Almanya'da diyebiliriz hep. Aslında e, matbaa Gutenberg'den önce de vardı. Bir Tabii. matbaa olarak değil ama e, Gutenberg'in matbaasının farkı harekeli harflerle kitap basımına imkan tanıyan bir alet olması. Ondan hı. önce de Oymalar var Çin'de. Kalıplar var. Ostrogotlar'da mühürler var. Hı hı. Ee, Osmanlı'da da var sanırım değil mi? Evet. Tarihi olarak Çin'de işte milattan sonra 593 yılında ilk defa hı hı. matbaa mı dediğin gibi bu ağaç oyma tekniği hı hı. kullanılarak hani uygulanıyor. Ee, biliyorsun kağıt da Çinliler tarafından hı hı. hani hı hı. üretilmiş. Sonrasında Gütenberg'in farklı bahsettiğin üzere işte Almanya'da Johannes Gütenberg 1450'de Mainz kentinde işte metal harflerle basın tekniğini <gülüyor> e, bulmuş ve matbaaya uyguluyor e, ve 1455'te bastığı bir incil var e, yüksek kalitesi ve ucuz fiyatıyla. E, ...çok başarılı oluyor... ...ve bu, bu yeni bir buluş olarak bütün Avrupa'ya... ...oradan da bütün dünyaya Hı -hı. yayılıyor... Hı -hı. E, ...bu nelere vesile oluyor... ...tabii kitap ucuzluyor... E, a, e, Hı -hı. ...ve birçok bir, bir, bir kişiye de... ...ulaşma Hı -hı. olanakları e, sa sağlıyor... ...matbaanın tabi... ...çeşitli artık günümüz dünyasında... ...modern anlamda... E, ...farklı farklı matbaat, matbaalar var artık... ...ofsiyet baskı biliyorsun işte e, e, yani. ...dijital Hı -hı. baskı... ...çeşitli baskı teknikleri Hı -hı. var... ...serigrafi, hologram gibi... E, Matbaacılıkta bizdeki hikayene dedi müteferrika var. Osmanlıda yaygınlaşması ise müteferrika ile oluyor tamam ee, 1727'lerde galiba. E, Müteferkan'ın esprisi aslında ilk Müslüman ve Türk hani matbaacı hı hı, matbaa olması. Matbaa Evet, hı hı, getirmesi. Bu modern anlamda Gutenberg'in hani, bahsettiğin e, matbaasını hı hı, ilk hı hı. defa hı hı. Anadolu'da, Türkiye'de, işte Osmanlı topraklarında uygulaması e, ama onun öncesinde tabii matbaa yine var yani 200 yıl öncesine kadar var o Ermeniler tarafından, Ermeni ustalar var Ermeni ustalar var. E, Şinasi'nin özel matbaayı açmasıyla Tanzimat döneminde devlet matbaasına hı hı. alternatif olarak asıl aygınlaşması o zaman şinasinin işte gazeteyi çıkarması, matbaayı açması gibi. Hmm. Fransa'da e, kitabevi açma süreci oldukça zor bir süreç. Hmm. Napolyon'un bir genelge ile e, kurallara bağladığı bir hmm. dönem bu. Kitabevi açmak istiyorsun, breve almak istiyorsun, belediyeye gidiyorsun, belediye başkanının onayladığı dört kişi senin karakterine kefil olacak. Bir diğer dört kişi profesyonel yeterliliğini onaylayacak. Sonra da aday olarak mesleğini sadakatle yapacağını ant içiyorsun. Bunun üzerine adaylık sürecinden geçtikten sonra kitabevi... ...açmana izin veriliyor ve 1845'te Paris'te 945 kitabevi var. Bu araya girilmiş bir not gibi oldu yani matbaadan sonra. Hoş oldu ama e, bununla birlikte aslında matbaayla ilgili çok fazla söylenecek lafımız var ama... E, ...biraz da kütüphaneye girelim diyoruz. Kütüphane tabii yine KTB sözünden geliyor hı -hı, bildiğin hı -hı, gibi. Hı -hı. Geçmiş programlarda bahsetmiştik... E, Keteb kökünün işte Arapçadan geldiği ile ilgili olarak değil mi? E ona bakalım. Kütüp zaten kitabın çoğu hane, hmm. kitap okunan yer, kitap okunan mekan olarak hmm. kütüphane günümüzde hala kullanıyoruz. Evet, yazılı şey, belge kitap anlamında hmm. ama kökenlerinde Arapçadan öte Aramice ve Suriyancı'de hmm. dikiş dikmek, bağlamak, rapt etmek, yaz yazmak. ...anlamları Hepsini da ta içerim. taşıyor. Hı hı. Öyle bir durum söz konusu. E, kütüphane deyince de... ...aslında bir Türkçe'de yapı kredi yayınlarında... E, ...birkaç kitabı bulunan... ...Manguel, Alberto Manguel'in çok iyi kitapları var. Manguel'in Geceleyin e. Kütüphane isimli bir kitabı var bende. Kütüphaneye o kadar farklı açılardan yaklaşıyor ki... ...mit olarak kütüphane, düzen olarak, mekan olarak... ...güç olarak, gölge, şekil, rastlantı, kimlik... ...yuva olarak kütüphane, unutuş olarak kütüphane... ...kütüphaneye bakış açısı gerçekten çok e, şaşırtıcı ve etkileyici. Beni burada en çok ideal kütüphanenin tanımına ilişkin notları etkiledi. Neymiş onlar bir bakalım. E, i̇deal bir kütüphanenin kapısında her şeyden önce e, ne istersen oku yazmalı <gülüyor> diyor. Her okur kütüphaneye girdiği andan itibaren kendisinin seçilmiş bir kişi olduğunu hissetmeli... Hem sanaldır hem maddi, hem teknolojiye hem her muhafazaya, metnin her tezahürünün tezahürüne izin verir diyor. Hmm. Etiketleme olmamalı. Yiyecek, içecek, fotokopi makinalarına kolayca ve bolca ulaşım imkanı sağlamalı. Mesela bekçisi olmamalı diyor bir Ama kütüphanenin. Ama yiyecek içecek şimdi bir kütüphanede yiyecek içecek bazen rahatsız edici de olabilir yani. İşte okur olarak kendini orada çok rahat hissedeceksin. Bekçisi olmamalı dedim ya orada e, istenmediğin, kontrol edildiğin hissine kapılmayacaksın kütüphanede. Hmm. Kendi başlarına İdai Kütüphane olan da bazı kitaplar var diye ayrıca belirtmişti. Dante'nin İlay Komedyası gibi işte hmm. Moby Dick gibi. E, okumalar okumasında da kütüphaneye ayrıca bir başlık açı e, ayırmıştı. Evet, ben, güzel notlar. Bununla birlikte bir de kütüphane, meşhur kütüphaneler var değil mi? Mesela İskenderiye Kütüphanesi. Hem oluşumundan sonuna kadar ilginçlik hikayesi. Burada bende bir İskenderiye kitapları ile ilgili aslında pek ayrıntılı bir bilgi yok. Hı hı. Ancak işte kraliyet buyruğuna göre İskenderiye limanına giren her gemi Taşıdığı kitapları kütüphaneye ver vermek zorundaymış. Bu benim çok hoşuma gitti. Hı -hı. Hatta bu kitapların e, e, kopyalayıp e, tekrar e, sahibine geri verilirmiş. Bu da hoş bir anekdot. Zaten İskenderiye Kütüphanesi muazzam bir kütüphane olma düşüyle yola çıkıyor. Hı -hı. Burada işte e, Kral Birinci Ptolemyos Yeryüzündeki bütün hükümdarlarla valilere mektup yazarak onlardan şairler, manzume yazarları, retorikçiler ve sofistler, doktorlar, kahinler, tarihçiler ve daha başkaları da dahil her türlü eser sahibinin her çeşit kitabını kendisine göndermelerini rica ediyor. Hmm. Madem İskenderiye'de dünyanın bütün insanların kitaplarının tamamını toplayacaklardı, kralın uzmanlarının yaptığı hesaba göre 500 bin tomar gerekliymiş hmm. o zaman için. Bir, bir kütüphaneci var Kalimakus diye İskenderiye Kütüphanesi'nin kütüphanecisi e, bu, bu kütüphaneyi masalara ayırmış aslında kütüphaneye baktığım zaman o kütüphane tarihi diye de bir şey var hı hı. ve bu anlamda ilk yani tasnifleme hikayesi özellikle tiyatro hitabetlilik şiir hukuk tıp tarih felsefe e, üzerine tasnifler yapmış ee, bu kütüphanecilik tarihi anlamda önemli ciltleri de alfabetik sı sıraya koymuş kendisi Kalimakus ee, önemli bir kütüphaneci ee, kütüphane notlarında bunlar var ee, şimdi bir şarkı arası verelim ee, Michael Jackson'dan gelecek Library Girl kütüphaneci kızın şarkısını dinleyelim be be in see. city 94.9'da açık radyodayız. Kamusla güreşe devam ediyoruz. Manguel notlarına da devam edelim. Manguel'den devam edelim. Ge Geceliğin kütüphanede demin birçok başlığını saydığım e, bu eserde Manguel'in özellikle geceleri kütüphaneye gitme Hı. alışkanlığından bahsettiğini gördüm ben. Gün ışığında belli olmayan bir nedenden ötürü yarım yamalak hatırlanan bir satır bir başkasını çağrıştırır. Kütüphane sabahleyin dünyanın katı ve akla yatkın ölçüde düşünceli düzenini yansıtırsa... ...gece kütüphanesi de dünyanın gerçek hoş karışıklığının tadını çıkarır sanki diyor. Hmm. Ancak bu gece kütüphanesi her okura göre değil. Mesela işte Montaigne kesinlikle bu gece kütüphanesi tercihini doğru bulmuyor. Hmm. Onun Montaigne. kütüphanesi... Ee, Gündüzleri kullandığı bir kütüphane, çoğu günlerimi, günün çoğu saatlerini orada geçiririm, geceleri oraya adımımı atmam diye söylüyor Montaigne. Gecelerin uyu, geceleri uyurmuş çünkü bedenin gündüzleri okuyan akıl için yeterince yorucu olduğuna inanıyormuş. Evet, Montaigne'in kütüphanesi çok ilginç. Hı hı. Denemelerini orada yazmış biliyorsun işte bu Didem'in notları, anekdot olarak hı hı. da. Yeni bir felsefe geliştirdiği kütüphanesini tanımlıyor aynı zamanda işte evimin hı hı. bir kulesinin, Üçüncü katındadır işte kulenin ilk katında ibadet yerim bulunur ikinci hı hı. katta zaman zaman yalnız kalmak istediğimde kullandığım yatak odam vardır kütüphanemin olduğu yer eskiden evin en işe yaramaz kısmıydı şimdi ise günlerimin işte çoğunu ve her günde çoğu saatini burada geçiriyorum diyor senin dediğin gibi hı hı hı. oval bir kütüphane tek boş duvar masamın ve sandalyemin olduğu duvar oval olduğu için etrafında beş kat raf üzerinde düzenlenmiş tüm kitaplarımı aynı anda görmen mümkün olur. Ancak ilginç bir nokta var. Tavanını incelemek gerekiyor. Tavanlarını ee, bile evet, evet İncil'den alıntılarla, Latince alıntılarla doldurmuştu değil <gülüyor> evet, mi? Evet İncil'den öneriyle. ve klasiklerden Hı -hı. seçtiği 57 tane kısa alıntıyı Hı -hı. tavanı bölen kalaslar üzerine yazmış. Hatta bunu dair internette fotoğraflar var. Çok güzel Hı -hı. fotoğraflar. Onları görsellerimize ekleyelim. Bunlardan bazılarını okumak istedim ben. İşte Sofokles'in. En mutlu yaşam düşünmeden geçirilen yaşamdır. E, Terinsin ben bir insanım, insancı olan hiçbir şey bana yabancı değildirden varana e, işte Montey'nin e, oluşmasına vesile olan. Orada motlar... tek bir Fransızca <gülüyor> kendi dilinde yazdığı tek bir alıntı olmalıydı. Evet ne biliyor ne biliyorum. Ne biliyorum <gülüyor> evet kütüphane deyince... E, insan tabi Borhes'ten bahsetmeden olmuyor. Borhes e, 1955 Borges Borges, İspanyolca evet. olduğu için biz Borges demeye alışkınız ama doğrusu sanırım Borges. Hı hı. 1955'te Arjantin Ulusal Kütüphanesi'ne atandığında daha önce rejimden dolayı kütüphaneden el çektirilmişti. Ve bu arada da göz rahatsızlığı, genetik olan göz rahatsızlığı oldukça ilerlemiş ve görmemeye başlamıştı. Hı hı. Tanrı bana kitapları ve geceyi aynı anda lütfetti demiştir. Ve e, cenneti bir kütüphane olarak Çenet deyince bir film vardı değil mi? Hani neydi o Nik Nik Cage Nicholas Cage'in de Nicholas Cage'in Melekler Şehri filminde erkek melek Nicholas Cage'in melek arkadaşları geceliğin kütüphanede okurlardı. Evet. Hı -hı. Matbaadan bahsettik işte basılan yer anlamda kitabın sonra kütüphane saklanılan korunulan yer anlamda. Yuva kitabı. olarak. Evet Hı -hı. yuva olarak Hı -hı. baktık kütüphaneye. Hı -hı. Bir de işin yayıncılık kısmı var tabi. E, yayıncılık kısmına baktığım zaman e, Türkiye'de e, bir takım istatistik notlar e, var bunlara, hı hı, bunlara hı. baktım e, özellikle hı hı. Metin Celal yazılarından e, çok yararlandım Cumhuriyet kitaptaki yazılarından e, günümüzde işte 2015'te Türkiye'de e, 56.414 çeşit yeni kitap yayınlanmış. Bunların 11.356 edebiyatmış payı da yüzde 20 civarında. Bu okul kitapları, ders kitapları dahil mi? Evet dahil. Evet. Hı hı. Çocuk ve ilk gençlik kitapları 8.8215. Bu da yüzde 14'lük kısmını hı hı, oluşturuyor. Hı. Geçen sene 7.871 adet yeni çeviri kitap yayınlanmış. Çevirilerin yüzde 66.9 İngilizce'den. İngilizce bayağı hakim. Dünyaya hakim hı hı. olduğu gibi bize evet. de aitim yüzde se buçu Franca yüzde Almanca yüzde Arapça ve yüzde 3.35 de İtalyanca. E, 2015'te tam 620 milyon 751 bin 1618 adet kitap üretilmiş Ancak bizde işte tartışılan en büyük yayıncı kimdir hikayesinde hı hı hı. bizim en büyük yayıncımız Milli Eğitim Bakanlığı <gülüyor> Çünkü bu bahsettiğim 620 milyon 751 bin kitabın yaklaşık yüzde 48'ini ya üretiliyor hı hı, hı. ya da ürettiriyor. Yayıncılıkla ilgili hani bazen hani bildiğim kitapların arkasında rastladığımız bazı şeyler var. Özel tanımlamalar var. Mesela ISBN diye bir kavram Ha kavraman. nedir ISBN? Bu, bu biraz önceki bahsettiğim rakamlar. ISBN Ajansı'nın rakamları aynı zamanda. ISBN International Standard Book Number diye bir şey. Bir kitabın Hı. kimliği aslında tüm dünyada. Daha doğrusu ISBN uygulamasını kullanan... E, e, ülkelerin e, bir, bizim kimliklerimizdeki aynen, kimlik aynen, numaramız evet, gibi evet. sanırım Hı -hı. uluslararası standartlar organizasyonunun oluşturduğu bir sistem Hı -hı. bu e, bundan bahsedebiliriz e, bir de yayıncılar Birliği hani Türkiye yayıncılar Hı -hı. Birliği var. Hı -hı. Yayıncılık kur kurutayları düzenliyor ve her sene bu sene yedincisi gerçekleştirilmiş sorunlar üzerine tartışılıyor hı hı. işte telif hakları çeviri korsan kitap Korsan bende de yapı kredi hı. yayınlarının araştırmasına <gülüyor> göre kitap pazarının yüzde kırkı korsan bu çok korkunç bir yüzde Korsan kitapla ilgili bir de elektronik kitap korsanlığı da çok hani inanılmaz bir boyuta ulaştı aslında Türkiye'de fikir ve sanat eserleri kanunu 1951'de kabul edilmiş ancak dijital e, alandaki hak ihlalleri konusunda... Hı -hı. bir sıkıntı var hala da öyle. Çünkü sen de karşılıyorsundur. Biz de karşılıyoruz i̇şte özellikle sosyal medyada hı -hı, işte Facebook'ta, Twitter'da vesaire bu PDF dosyaları elimizde çok kolaylıkla geliyor, geçiyor. Bir link geliyor mesela içinde 100-120 tane roman istediğini indir. Hiçbir şekilde üyelik yok, ücret yok. Yani bu gerçekten ilginç. Oysa ki dijital yayınları tercih edenler dijital kitabın yaygınlaşmasının en önemli unsurlarından biri de bu ulaşım kolaylığı, taşıma kolaylığı gibi. Hı -hı. Ben e, dijital yayıncılığa henüz alışamadım yine kitabı elime alıp şöyle kokla, koklayarak sayfalarını evet. çevirerek notlar alarak okumayı seven bir okurum. Yayıncılık maliyeti daha düşük, doğal kaynakların korunması açısından daha avantajlı. Kullanıcı ihtiyaçlarına göre görselliği değiştirebiliyor ama hı hı. E, bu korsan olayının dijitalde engellenmesi en azından şu anda bizim ülkemizde çok zor herhalde. Evet yani muhtemelen buna dair çalışmalar yapılacak ama hı hı. E, bu alan biraz daha hani e, ihlallerin daha kolayca yapılması anlamında e, zor bir alan. E, bakalım umarım dediğin gibi olur. Yani... Fuarlar var bir de bizde de hani meşhur Tiyap kitap fuarımız hı. var taşınma hikayesi var değil mi Tepebaşı'ndan e, ta Beylikdüzü'ne çok şikayetçiyiz gerçi İstanbul'un işte o tarafı da İstanbul ama e, oradaki insanlara haksızlık etmek de istemiyorum bir yandan ama e, şehrin hani ağırlıklı nüfusunun olduğu e, e, Tepebaşı daha merkezi bir konumdaydı. Fuarla ilgili kiminle konuşsak çok uzak diyor. Ben şeyi fark ettim. Kitap fuarı başladığı zaman internetteki kitap satış sitelerinin hemen işte ulaşılması en kolay kitap fuarı diye evet. e, malum indirimlerine başlamaları da oldukça ilginç. Evet yol hep böyle şikayet edilen bir nokta fuarlarla ilgili. Dünyada Hı -hı. da fuarlar var. İşte meşhur Frankfurt fuarı var. İşte Bolonya, Londra e, fuarları var. Bunlar dünyanın en önemli üç tane fuarı. Hı -hı. Özellikle Bolonya çocuk yayıncılığının konusunda Hı -hı. ilk sıradaymış. Hı -hı. Bunu da ben yeni öğrendim. E, 1963'ten beri yapılıyormuş fuar Hı -hı. burada. Bolonya şöyle bir durumda söz konusu tarihsel anlamda. ilk Avrupa'daki ...ilk üniversitenin ol, olmuş olduğu şehir. Hı hı hı. Bu o anlamda da güzel. Bu fuar her türlü... Her e, türlü hı hı. güzel sahaf fuarları var aslında. Biraz da sahaflardan konuşsak. Umberto Eco'da işte kütüphanenin ideal işleri... ...birazcık sahaf tezgahına benzemektir. Çünkü orada keşif yapılır der. Sahaflar da bu hı hı. anlamda düşünürsek keşfe çok açık mekanlar... ...ve tozun yakıştığı tek mekanlar Tek evet. mekan belki de. Sahaf e, kelime anlamı olarak Arapça SHF kökünden geliyor. Aslı sahaf değil evet, mi? Sahaf, Kerem? Evet, Hı -hı. kitapçı sözcüğünden alındı. Hı -hı. E, evet, dediğin gibi festivaller yapılıyor. Türkiye'de sahaflı festivaller. Özellikle Beyoğlu sahaf festivali artık gelenekselleşti. Evet. Son dönemde Hı -hı. işte Üsküdar sahaf festivali var. İşte Hı -hı. orada da bayağı hani katılımcılığının da yüksek olduğu düşünüyorum. Meşhur sahaflarımız var. İşte Kadıköy'de <gülüyor> evet, müteferirika var. var hikayen çok Türk hoşuma Aziz. gitti. Onu bir anlat bakalım bize. Bir araya geliyor insanlar. Kadıköy'deki Müteferrika kasaf gerçekten bir okul gibi. Zannediyorum 30 yıldan beri orada hmm. tarihçiler, edebiyatçılar, doktorlar, gazeteciler bir araya gelip kendi kurallarının hiç dışına çıkmadan işte belirli saatlerde hafta sonları kültür, edebiyat, sanat, siyaset her şeye dair. Konuşuyorlar aynen bir okul gibi oraya toplantılara devam eden Yasakları bir arkadaşım. Yasakları var ama galiba değil Yasakları mi? Yasakları var işte toplantılarda içki içilmiyor çıkışta bile içki içilmiyor herkes evine dağılıyor çayla e, muhabbetler e, yapılıyor orada. Kadın girmiyor galiba. Kadın girmiyor <gülüyor> çok ilginç neden kadın kabul etmiyorsunuz toplantılarınıza diye sorulmuş bir röportajda benim çok hoşuma gitti. Bir kitabın üç düşmanı varmış. Hı, Nedir bunlar? Su, Fare ve Kadın. Tam. Su neden? suyu tamam anladık. Su tamam, fare de anladık. kemirir. Kadın ise e, beylerinin yüzyıl e, yıllarca zorluklarla oluşturdukları kitaplarını, kitaplıklarını beyleri ölür ölmez elden çıkarmalarıymış. Bu yüzden. <gülüyor> Güzelmiş hikaye. Hı -hı. E, devlet açısından e, adı konmamış bir meslek. Bizde sahaflık. Hmm. Sahaf açmak istiyorsun. Ben sahaf Açıyorum diye ruhsat alamıyorsun. Kitap, yayıncılık veya kırtasiye olarak ruhsat alma mümkün ancak devlet gözünde tanımsız maalesef ki. Anladım. Bu da ilginç bir noktaymış. Tabii <gülüyor> yani bu programa çok sıkıştırdık. Matbaa, kütüphane, sahaf, yayıncılık. Aslında bunlar belli başlı çok uzun uzun tartışılacak, <gülüyor> fikir yürütülecek, üzerine okunacak kavramlar. Ancak biz işte vaktimiz yettiğince biraz değinmeye çalıştık. Haftaya görüşmek üzere iyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar.